Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Birliği istilacı türlerle daha ciddi mücadele edecek. Avrupa Komisyonu kıtanın istilacı hayvan ve bitki türlerinden korunabilmesi için tekliflerini sundu. Komisyondan yapılan açıklamada Avrupa'da 12 binin üzerinde yabancı tür bulunduğu, bunun yaklaşık %15'inin ise istilacı niteliğe sahip olduğunu ve sayılarının hızla arttığını söyledi. Açıklamada bu türlerin sağlık üzerine olumsuz etkileri, altyapının zarar görmesi ve tarımsal üretimdeki düşüş gibi yollarla her yıl 12 milyar euro zarara yol açtığı belirtildi. İstilacı türlerin ekonomik sisteme ciddi zarar verdiği belirtilirken bu türlerin tüm dünyadaki biyolojik çeşitlilik kaybının İkinci büyük sebebi olduğunun altı çizildi. Pek çok üye ülkenin bu sorunu çözmek için kaynak harcadığına değinen Avrupa Komisyonu bu çabaların ulusal düzeyde kalması sebebiyle yeterince etkin olamadığını belirtti. Teklifler çerçevesinde istilacı türlerin listesinin çıkartılması, belirlenen türlerin ithalatı, satın alınması, doğaya bırakılması ya da satılması yasaklanacak. Bu konu Türkiye'nin ne kadar gündeminde acaba diye insan düşünüyor. Artvine hes yapılacak. Fakat bu sefer diğerlerinden farklı olarak şehrin göbeği söz konusu. Arhavi Belediyesi Meclis üyeleri'nin olağanüstü toplantısında eşi benzeri olmayan bir ilk imza atıldı. Meclis üyelerinin kararı ile şehrin göbeğine hes kurulması için imar değişikliğine gidilmesi kararı alındı. Kavak hes projesi 3 metre çapındaki cebri boru hattı ile Cumhuriyet Mahallesi'nin yerleşim alanlarını bıçakla keserek ortadan ikiye bölecek. Bu yönüyle planlanan proje şehir ve bölge planlama ilkelerinin en basit prensiplerine bile aykırı deniyor. Toplantıda konuşan belediye başkanı Coşkun Hekimoğlu, ''Bize göre yasal bir engel yok. ÇED raporunu almışlar. Biz HES'in teknik durumunu tartışmıyor. İmar durumunu tartışıyoruz. İnsanlar zaten derelere soba borularını atıyor veya bir şekilde kirletiyor. İlgili kuruluşlardan da HES'in görsel kirliliği olmayacağı yanıtını aldık.'' diye durumu açıklıyor. Bu arada Kavakkes HES projesiyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen çet olumlu kararının iptali talebiyle açılan ve Rize İdare Mahkemesi'ne devam eden davada bilirkişi keşfi aşamasına gelinmiş durumda. Trabzon'daki Sis Dağı'na yapılması planlanan 5 HES'e karşıda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan Ağasar Vadisi'nde yapımı planlanan 5 ayrı HES projesi Yöre halkını ayağa kaldırmıştı. Asar Deresi ve Sis Dağını kapsayan 30 kilometrelik Asar Vadisi için Şal pazarında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Tonya Çevre Platform dönem sözcüsü Bekir Uzunoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burhan Çuhadaroğlu ile Derelerin Kardeşliği Platformu yani DECAP sözcüsü Ömer Şan konuşmacı olarak katıldı. Şal pazarında bir okulun konferans salonunda düzenlenen ve çeşitli siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar derneğinin de destek verdiği toplantıya çok sayıda yöre köylüsü katıldı. Toplantıda konuşan KTV öğretim üyesi Profesör Doktor Çuadaroğlu, heslerin doğal yaşam alanlarına ve çevreye geri dönüşümsüz zararlar verdiğini ve adeta katliam etkisi yaptığını savundu. Heslerle ilgili teknik bilgilerin yanı sıra Bölgenin doğal ve endemik yapısına ilişkin bilgiler de aktaran Çuadaroğlu, bölgemiz doğal yapı ve bitki örtüsü açısından çok hassas olması gereken bir bölge, İklim tahmini yapanlar önümüzdeki 50 yıl içerisinde ortalama sıcaklığın 2 ila 3 derece artacağını söylüyor. Bu da bizim yaşamak için dağlara kaçacağımız anlamına geliyor. Bölgenin HES'lere ihtiyacı yok, organik tarımdan turizme kadar pek çok alan için elverişli bir bölgemiz var diye konuştu. Ve son haberimiz güzel bir haber. Bisiklet Filmleri Festivali 14 Eylül'de başlıyor. İkinci kez İstanbul'da buluşmaya hazırlanan Bicycle Film Festival yani Bisiklet Filmleri Festivali 14 Eylül Cumartesi akşamı Küçük Çiftlik Park'ta yapılacak. Blond Redhead konseriyle başlayacak. Bu yıl da Hollanda Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleşen festival 14-17 Eylül tarihleri arasında İstanbullulara müzik, sinema ve sporla dolu dört gün yaşatacak. Sinema ve müziğin yanında geçen yıl geniş kitleleri peşinden sürükleyerek dev bir bisiklet hareketine dönüşen BFF İstanbul Büyük Ada Bisiklet Turu ise bu yılın beklenen festival etkinliklerinden. 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek tura katılım bisikletli olan herkese açık. Tur sonunda Aya Nikola Halk Plajı'nda saat 20'de başlayacak. İlk gösterimde 8 kısa film beyaz perdede olacak Festival 16 ve 17 Eylül tarihlerinde Hollanda Şapeli'nde gerçekleşecek kısa metraj bisiklet filmlerinin gösterimleriyle devam edecek. BFF yani Bicycle Film Festival, Brent Barber'un New York'ta bisiklette binerken yaşadığı otobüs kazasının etkilerini olumlu bir etkine dönüştürmesi istemesiyle 2001 yılında kurulmuş. Uluslararası alanında bu yıl 12. yılını kutlayan BFF bisikletin değerinin müzik, sanat ve sinema üzerinden anlaşılması amacıyla dünyanın önemli şehirlerinde düzenleniyor. Bu yıl ikinci kez İstanbul'da yapılacak etkinlik hakkında daha detaylı bilgiye bicyclefilmfestival.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Geleceğin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.